Namazın sıfatı sıfatlarında, namazın içinde özellikle vuku bulan, namaz kılanlar tarafından, musalli olan kimseler tarafından yapılan hatalara değineceğiz. Bugün belki bu konuyu bitiremeyebiliriz. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta da tamamlama niyetindeyiz. İlk husus arkadaşlar, değineceğimiz ilk husus namaza girerken dil ile niyet etmek. Çoğu namaz kılan kimseler tarafından yapılan hata namaza başlarken insanların Cehri olarak sesli bir şekilde niyet ettim, leyledim Allah rızası için, döndüm kıbleye, uydum hazır olan imama, vaktin farzını kılmaya, vaktin sünnetini kılmaya gibi dil ile namaza niyet etme meselesi bugünkü üzerinde konuşacağımız hüküm. Namaza niyet etmek arkadaşlar, sesli olarak niyet etmek, dil ile niyet etmek ne namazın vaciplerinden ...ne de namazın müstehaplarından. Yani... ...Müslüman alimlerin ittifakıyla... ...Müslüman alimlerin ittifakıyla dil ile niyet etmek ne vacip ne de müstehaf. Bilakis... ...Allah'ın... ...dinine muhalif... ...bidat bir amel. Ses ile... ...insanın sesli bir şekilde namaza niyet etmesi. Hatta bir insanın diyor ki ilim ehli... ...namaza niyet ederken dil ile bir şekilde, sesli bir şekilde niyet getirmeyi Allah'ın dininden görerek buna itikat ederek söylemesi o insan için diyor, balalet olarak, sapıklık olarak yeter. Ve tazir, edeplendirme cezası görmeye hak eder bu insanı. İlim ehli bunu kitaplarında zikretmiş. Burada birkaç ilim ehlinden sizlere nakiller yapacağım. Öncelikle İmam Ebu Davud, İmam Ahmed İbn Hanbel'e sordum diyor. Dedim ki diyor, namaz kılan kimse tekbir getirmeden önce namaza girerken iftitah tekbirini getirmeden önce söylemesi gereken bir şey var mı? Dil ile zikretmesi gereken bir şey var mı diye sordum. İmam Ahmed İbn Hanbel dedi ki de diyor, dedi ki hayır. Bunu mesailul İmam Ahmed adlı kitapta bulabilirsiniz. Aynı şekilde Suyuti, mutaakhirun alimlerinden Suyuti diyor ki, namaza girerken niyet etmede vesvese göstermek, vesveseye düşmek namazla ilgili bidatlerden bir tanesidir. Ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne de onun ashabı bunu yaparlardı. Şu ifade lginç, diyor ki, İmam Suyuti: "Kano la yant la yanıtukuna şeyin min niyyetis salah siwa't takbir." Namaza girerken tekbirden başka hiçbir şey ne yapmazlardı? Telaffuz etmezler, söylemezlerdi diyor. Ve devamında da diyor ki İmam Suyuti: "Ukat kalle Allahu Teala, laqad Le lekum fi Rasulillah usvetun hasana." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne sizin için? ...en güzel örnek vardır. Diyor ki... ...İmam Şafii... ...Rahimahullah... ...namazla ilgili... ...niyet konusunda... ...yahut taharetle ilgili niyet konusunda... ...vesveseye düşmek... ...bu vesveseyle kastettikleri arkadaşlar... ...yani... ...insanın böyle diliyle bir şeyler söylemesi... ...tekrarlaması... ...acaba bunu dedim mi demedim mi... ...ne, ne söyledim... ...gibi şeyler yapması... Diyor ki İmam Şaf Şafii Rahimahullah Min cehlin bis şer' Allah'ın Şeriatını Allah'ın dinini bilmemekten kaynaklanır. Yahut ev habelin bil akıl ya da diyor akıldaki sorundan, delilikten, zeka sıkıntısından kaynaklanır. Niye? Çok açık. Sen kalkıyorsun, abdest alıyorsun, abdest alıp camiye gidiyorsun öne ne için gittiğini elbette ne yapıyorsun sen yolda? Biliyorsun yani bu kastedişin, yönelişin, teveccühün bir niyetin ürünü. Daha ondan sonra kalkıp yolda giderken camiye vardıktan sonra namaza durduktan sonra namaz içinde acaba ben öğlen mi dedim, ikindi mi dedim, akşam mı dedim, yatsı mı dedim diye vesveseye düşmen yahut bunu dilinle telaffuz etmen hadisatında nedir diyor İmam Şafii? Ya Allah'ın şeriatını bilmemektir ya da akıldaki bir sorundan kaynaklanmaktadır. İbnül Cevzi Rahimahullah, biliyorsunuz onun Şeytanın Hileleri adlı bir kitabı var. Şeytanın Hileleri diye Türkçe çevrilmiş bir kitabı var. Diyor ki, ve min şeytanın oynandığı hilelerden bir tanesi de telbisuhu aleyhim fî niyetis falâh. Namaza niyet etme konusunda onlara düşürmüş olduğu hilelerdir. Feminhum men yekûlu usalli salâte kezâ yu'id. Onlardan bazıları namaz kılanlardan bazıları Falanca namaza niyet ettim der ve onu tekrarlar diyor. Birkaç kere bunu söyler. Oldu mu, olmadı mı? Hada zannen minhu niye? Zanneder ki diyor bunu söyleyen ve niyetini tekrarlayan kişi diliyle söyleyenle tekrarlayan kişi niyetini bozduğunu zannederek bunu yapar. Bozuldu, araya aklıma bir şey girdi gibi. Böyle şeylerden dolayı şeytan onun aklına böyle, şey, böyle şeyler getirir. Ve niyetulah tan ki? Niyet aslında bozulacak bir şey değil böyle. Yani evinden kalkmışsın, camiye gitmişsin, yürümüşsün, namaza girmişsin, kamet gelmiş, cami, imam önüne geçmiş, duracak artık. Öğlen namazını kılacaksın böyle. Sen bozmadığın sürece camiden çıkma veyahut da ibadetin için başladıktan sonra ibadeti bozma niyetin olmadığı sürece niyet kendi kendine bozulan bir şey değil. ''Ve minhum men yukebbiru thumma yanqudu, thumma yukebbiru thumma yenkud'' Diyor ki bazılarına da şeyden şöyle oyun oynamış. Adam namaza duruyor. Allahu akbar tekbir getiriyor. Sonra namazını bozuyor bir daha niyet edip bir daha Allah-u Ekber diyor. Bakın İbnül Cevzi kaç yüzyıl önce yaşamış bir alim, Onun döneminde müşahede ettiği şeyler aynısı bugün devam ediyor. Bugün harama gidin Umre'ye. Özellikle Endonezyalı Umreciler, Şafii mezhebine bağlı mensup Umreciler böyle tekbir getirir. Allah-u Ekber yapar bir daha olmadı. iki üç defa o tekbiri getirir. Tekbiri iki üç defa getirir. Eğer <gülüyor> rükûa imam mukadder el mevsusu kadar bu vesveseyle uğraşır zar zor imama rükûda yetişir fazileti kaçırıyor bakın imamla birlikte namaza girme faziletini, mi imamın kıraat kıraatını dinleme faziletini kaçırıyor diyor ki İbnü'l Cevzi mal allazi ahdara enniye hayna idin onu diyor oraya getiren niyetten başkası niyetten başka şey nedir yani o adamı camiye getiren imamın arkasına koyan Niyet değil de başka ney? Çünkü niyet Arapçada kasıt teveccüh demek. Niyetin yeri kalp. İttifak-ı ulama. Alimlerin ittifakıyla niyetin yeri neresi arkadaşlar? Evet. Kalp. Bütün ibadetlerde böyle. Burada tabi bazı şüpheler var. Yani bu delilleri e, bu şüpheleri bazen duyabilirsiniz. Yani siz diyorsunuz ki adama ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne ashabı ve ne de Müslümanların uleması, alimleri namaza, dil ile cehren yahut oruca, yahut herhangi bir ibadete cehren niyet etmeyi ne yapmıyorlar? Ne vacip görüyorlar, ne mustahap görüyorlar. Hatta bidat olarak görüyorlar. Dediğin zaman, yani karşındakini yaptığı ibadete delil getirmesini istediğin zaman bazı yerlere sığındığını, bazı yerlere gittiğini görüyorsun. Niye? Çünkü bidat ehlinin bir usulü kaidesi var arkadaşlar. Nedir o kaide kural? Önce inanırlar bir şeye, ondan sonra ona delil aramaya başlarlar. Önce oturturlar kafalarında o itikadı, o ibadeti. Sonra ona gider koşar, delil aramaya başlarlar. Delil bulamazlarsa Allah'ın kelamında, peygamberin sünnetinde, sahabenin sözünde. ilim ehlinin ihtimal içeren sözlerini mücmel, kapalı sözlerini alarak o Allah'ın dininde olmayan yaptıkları bidata zemin oluşturmaya çalışırlar. Derse, der ki sana, bak öyle diyorsun da kardeşim, bak İmam Şafii, İmam Şafii bir söz söylemiş. Onun tabilerinden de Ebu Abdillah Ezzübeyri adında Şafii bir alim de İmam Şafii'nin sözünden namaza niyetin ses ile sesli olarak dil ile yapılacağını çıkarmış diyebilir. Buna hazır olmak lazım. Yani ilim bu zaten. Niye biz ilim öğreniyoruz? Çünkü şeytan seni birçok yönden kandırmaya çalışıyor. Kalbindeki o küçücük vesveseyi ne yapabiliyor bazen büyütebiliyor. Onu ancak neyle ortadan kaldırabilirsin? İlimle ortadan kaldırabilirsin. Şimdi İmam Cafer'in ibaresi ifadesi şu. Diyor ki: "Eğer Müslüman bir kimse ida ne vahacen ve umraten" Eczze'e. E. Bir kimse hac ya da umreye niyet ederse diyor o niyeti ne girmiş olduğu, o ibadetin yapmış olduğu niyeti onu icza eder, yerine gelir. niyet olmuştur. Ve illem yetelaffaz. Velev ki ne yapmasa bunu telaffuz etmese bile. Ve leyse kessalâh. Namaz böyle değildir. Bakın tam moda mod Türkçe tercüme ediyorum ki Karşınızdaki size bu şüpheyi getirecek olan adamın size nasıl ifade edeceğini anlayabilmeniz için. Diyor ki İmam Şafi. Ama namaz böyle değildir. Zira la tasihu illa bin nutuk. Namaz ancak nutuk ile, telaffuz etmekle, dille söylemekle olur. Sahih olur. Şimdi buradaki bu İmam Şafi'nin sözü her yere ne Çekilebilir. Yani eğer kalbinde bir adamın hastalık varsa ve bidat ehlinde olan o hastalık önce İnan, itikadet, bir şeyi kabullen, sonra ona delil ara. Kaydesinden hareketle der ki tamam, oh bulduk. Rahata erdik. İmam Şafii de bak böyle bir ifade kullanmış. Şayet bir insan hacca ve umreye niyet ederse bu niyeti onun yerine geçer. Ama namaz böyle değildir. Namaz için ne yapmak gerekiyor diyor? Dil ile telaffuz etmek gerekiyor. Şimdi doğruluğu olmazsa eğer eğer ilim kılıcını kuşanmazsan, İmam Şafi'nin bu şüphesini şeytan sana alır, kalbini atar, büyütür, büyütür. Dersin ki, evet ya kardeşim, bu meselelerde de çok büyütmemek gerekiyormuş. Yani öbür taraftan ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, ne ashabının, ne tabiinin, ne dört mesip imamının, hatta ulema-ül müsliminin bu konuda konuşmadığını, yani bu konuda konuşmadığını derken, dil ile niyet etmenin gerekli olmadığını söylemeleri, bunun vacip olmadığı ve müstahap olmadığını söylemeleri, hatta bidet olduğunu söylemelerini bir kenara bırakır. Bu şüphe kalbinde büyür büyür. Dersin ki ya bu meseleyi de demek ki ne yapmamak gerekiyor? Müslümanların arasında fitne, Müslümanların arasında ihtilafa düşürecek bir konu olarak açmamak gerekiyor. Bırak adam yanında. Tekbir getirmeden önce ne ettim, ne et desin dersin. İlim olmazsa eğer. Onun için birçok bakın cemaatlere. İhval-i Müslümin'e bakın. İzbil'lere bakın. Diğer gruplara bakın. Bu konularda ilimler olmadıkları için ehl Sünnet vel cemaat, Selefiler ne olarak görüyorlar? Ümmetin saflarını bölen, fırka, teferruka sebep olan insanlar olarak. Niye? Çünkü dertleri ilim değil, dertleri siyaset. Dertleri insanları sokaklara dökmek. Bir de böyle şüpheli şeyleri buluyorlar. İlim talebeliğine yeni başlamış insanların önüne atarak onları kandırıyorlar. Peki nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız bunu? Doğru anlayış ne olmalı? İmam-ı Şafi'nin namaz böyle değildir. Namaz için dil ile telaffuz gerekir sözünü nasıl anlayacağız? Evet. iftitah tekbiri. Bakın. Usulü selefi olan, aslı Kur'an, sünnet kitap olan bir insan hemen bu sözden ne anlıyor? i̇mam Şafii bununla neyi kastetmektedir? İftitah tekbirini kastetmektedir. Yani namaz iftah tekbiriyle ancak ne yapar? Başlar. Peki. Peki. Sizin bu anlayışınız gibi anlayan, anlamış olan şafi mezhebi içinden alimler var mı diye birisi sorabilir. Sen böyle anlıyorsun. Ben böyle anlamıyorum kardeşim. Böyle anlamak zorunda değilim. Ben de buraya çekiyorum diyebilir. Çünkü bidat ehlinin hastalığı neydi? Muhtemel. Allah'ın kelamında olsun, mücmel. Peygamberin sünnetinde olsun, alimlerin sünnetinde olsun. Mücmel lafızları alıp nereye kullanıyorlar? Kendi bidatlerine kullanıyorlar. Dikkat edin. Onun için hemen ilim bu sanak, bu şüphe sanakından nereye kaçacaksınız? İlim çatısı altına kaçacaksınız. Diyoruz ki evet var kardeşim. İmam-ı Nebevi. Ki İmam Şafi'nin mezhebini en iyi bilen alimlerden. Onu kabullenen, kabullenmeyen. Seven, sevmeyen. Bütün ümmetin içinde Şafii mezhebi konusunda otorite olarak kabul edilmiş bir alim. Ne diyor İmam-ı Nebevi? Kal ashabuna GALİTE hadal <hâdâ> KAİL Diyor ki İmam Nevi Bizim Şafii ulemamız Kale Ashabuna Yani Şafii ulemamız dedi ki GALİTE hadal <hâdâ> KAİL Bu sözün sahibi Yani İmam Şafii'nin sözünden Niyetin dil ile sesli olarak Yapılacağını çıkaran Kail Bu sözü söyleyen kişi Ebu Abdullah Ezzübeyri Eşşafii galita Ne demek? Hata etmiştir Kim diyor bunu arkadaşlar? Kimden naklediyor? Şafi imamlarından. Şafi alemlerinden. Ve leyse muradu şafi'i bin nutki fi salaha Şafi'nin namazda dil ile yapılması gerekli olduğunu söylediği şeyden maksat onun dediği değildir. Bel bilakis muraduhu Şafi'nin muradı. Şafi'nin kastettiği şey nedir? El tekbir. Neymiş? namaza tekbir Allahu ekber. Demek ki ne yaptık arkadaşlar? Şeytanın bizim bize getirmek için siperde beklediği, bidat ehlinin kaynatıp kaynatıp, ısıtıp ısıtıp fırında sunduğu bir şüpheyi ne yaptık? Allah'ın izniyle ilim ehlinin sözleriyle yıktık, selamet erdik. Ama şayet bu konuda bu konuda donanımımız olmasaydı kıy lukal ile hareket etmiş olsaydık şeytanın avucuna düşerdik. i̇bn Abil i̇z el-Hanefi rahimahullah ne diyor? Bakın niyetle alakalı. Sesle niyetle alakalı. Namaza ses ile niyet etmekle alakalı. وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْاِمَّةِ الْاَرْبَعَةِ Dört mezhep imamından kimse hiç kimse ne yapmamış? Bu namaza dil ile niyet edilmesi gerektiğini söylememiştir diyor. Yani bu alimler İbnül Ez gibi, İmam-ı Nebevi gibi alimler, İbnül Kayyim gibi alimler bu konuda söz söylediği zaman öyle kafalarına göre konuşan alimler değiller. Sözleri neye dayanıyor arkadaşlar? İlim ehlinin sözlerini didik didik edip satır satır okuyup bir sonuçla çıkmış olmalarına dayanıyor. Bir sonuca binaen bunu söylüyorlar. Cahil adam da diyor ya ben böyle bir şey var, var bazı kardeşler yani eğer aklına uymadıysa ya da belli bir usul edilmiş kendine uymadıysa ben böyle bir şey bilmiyorum diyen yani bir cahil insanın bilmiyorum demesi var. Bir de o ilim ehlinin kitaplarını okumak değil bırakın ezberlemiş halimlerin böyle bu konuda ilim ehlinin bir sözü yok demesi var i̇bn Ebil-İz, el de bunlardan bir tanesi. Diyor ki, dört meslebi imamı <gülüyor> Laşşafi'iyyü ve la gayruhu biştiratı telaffuzu bin niyye Namaza, niyetin, namazın şartlarından olduğunu ya hatta gerekli olduğunu ne Şafii, İmam Şafi ne de dört meslebi imamı söylemiştir. Bunlardan hiçbiri böyle bir şey söylememiştir. Ve innemen niyetu mahalluhal kalbu bittifakiyim. Onların ittifakıyla niyetin yeri neresidir? Kalptir. İlla an, İlla an bazı müteahhirin, İbn Al diyor ki, ama diyor bazı müteahhir, onlardan sonra gelmiş, müteahhir alimler, eucbet telaffuzu bıha, namaza niyeti, niyet etmeyi, telaffuz etmeyi, dil ile söylemeyi vacip görmüşler. Vakarcu, vajhan fi mezhebi Şafii, Mes işte, diyorlar ki, buna da. Şafii mezhebinden ne, ne getirdiler? Bir vecih, bir yön, bir görüş. Şafii'nin sözünden bir alıntı yaptılar. Bakın. katta hastalık varsa aynısını in gidip bir yere konması gibi ne var? O kalp kendi bidatine, kendi pisiğine konacak bir yer bulur. İmam Ebil, İbni Ebil İz diyor ki قال النövevî rahimahullah ve huve galat. İmamı naklediyor. Dedi ki Nevevî bu galattır. Bu hatadır, yanlıştır intaha Burada da ne yaptı? Onun sözü bitti. Wa huwa bil icma Diyor ki İbn Ebriz, İmam-ı kendinden önce İmam-ı önce ne, yapmış, ne yapılmış bu konuda İcma var. İcma. Ümmet icma etmiş, ulema icma etmiş namaza dil ile niyet etmek, dil ile telaffuz etmek bidattir. Yani namazın vaciplerinden değildir. Baba İbnül Qayyim diyor ki Zadul Ma'at. Cana, sallallahu aleyhi ve sallam, İsa kama ile salat, Allahu Akbar. Nabi Aleyhisselam diyor namaza kalktığında Levent Allahu Akbar derdi. Ve, olam yuul şeyen kabla ha, ve la telefza bilniyeti bette. Diyor ki İbnül Qayyim. Nabi Aleyhisselam namaza başladıken Allahu Akbar derdi allah tekbirden önce de hiçbir şey demezdi diyor kesinlikle. Ve lâ şunu da dememiştir. Usallî lillâhi salâse kezâ mustaqbilel kıble erba'arakat imâmen eû me'mûman. Kıbleye döndüm kıbleye, Allah rızası için dört rekat imam olarak yahut da cemaat olarak namaz kılmaya da dememiştir diyor İbn-i Kayyı. Ve lâ kâle eda'an ve fardan. ne? Bu benim namazım eda vaktinde. Ya da kazadır demiştir. Vela fardal <gülüyor> vakt. Bazılar vaktin farzı diyor. Vaktin farzını niyet ediyorum. Ve hâzi aşru bid'a. Lem yen kul anhu ahadun kat bi isnadın sahih. Bu saydığımız diyor. Bu on bid'at. Bu saydığımız on husus. Yani eda olsun, farz olsun, vaktin farzı olsun. İmam olarak, me'mum olarak, cemaat olarak kıbleye dönerek 4 rekat Allah için. Bunlar diyor 10 bidat olarak zikrediyor. Bunların her bir birer bidattir. Ve hiçbir sahabe Nebi Aleyhisselatü vesselam'dan sahih bir senetle ve ne de zayıf bir senetle öyle bir şey yaptığını nakletmiştir. Yani ortada zayıf bir şey de yok. Tutunacaklar. Vel istahsenahu ahadun min't tabi'in. Tabiinden bu ameli hoş gören, hoş görülmüş gibi kimse de çıkmamıştır. Vallahi imametul Arbaa dört mesel imamı bu konuda ne yapmamıştır bu bu ameli hoş görmemiş. Bel ve la an ne de onların ashabı yakın öğrencileri böyle bir şeyi ne görmemiş meşru görmemiştir diyor. Sonra bazı diyor şafi meseline den gelen mutaakhirler diyerek az önce naklettiğimiz meseleye giriyor. Görüyor musunuz arkadaşlar meselenin vuduhiyetini, açıklığını ehli sünnet alimleri katında kitaplarında ama şeytan öyle insanları kandırmış ki bugün yeryüzünde birçok İslam alemine gitseniz namaza dururken birçok insanın bir defa, iki defa, üç defa niyet ettiğini utanmasa tarihi söyleyeceğini mülahaza ediyorsunuz, müşahade ediyorsunuz. Hatta bununla ilgili böyle bir hocalarımız Medine'de bir tarife, bir kısa, bir fıkra anlatırlardı. Bir gün Medine'de bir bedevi namaz kılarken yanında bir adam durmuş. Tam duracak namaza. Niyet ettim, niyet eyledim Allah rızası için. Öğlen namazının dört rekat farzını Allah için cemaat olarak kılmaya. Bedevi yanındaki adamı duyunca vuruyor şöyle dirseğiyle boşluğuna. Kardeş diyor tarihi zikretmeyi unuttun. Yani tarihi söylemedin yani. Her şeyi söyledin. Tarih eksik kaldı. Böyle bir hikaye kısa da hoca duyduk. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde baktığınız zaman namaza dil ile niyet edilmeyeceğine dair bir çok nas var, delil var. Mesela Sahih Müslim'de rivayet rivayet olan olan Ayşe Radıyallahu Anha'nın naklettiği hadiste diyor ki Ayşe Radıyallahu Anha Sallallahu Aleyhi ve Sellem yesteftihu's salâte bi't tekbîr." Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazını neyle açar? Neyle başlardı? Tekbirle. Yani sahabe Aleyhisselam'ın tüm hareketlerine pür dikkat takip ediyor. Nasıl yaptı? Yani bakıyorlar namazdan önce Aleyhisselam'ın ne dudakları kıpırdıyor, ne etrafına duyurarak söylediği bir şey var. Değil mi? Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh naklediyor bize. Diyor ki: "En-Rasul sallallahu aleyhi ve sellem قال للمسيء صلاته"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 Namaza kalktığın zaman güzel abdest alın. Sımmestakbil el-kıble. Sonra kıbleye yönel. Sonra fekebbir. Ne yap? Tekbir et. Allahu Ekber de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazını düzgün kılmayan bu adamın, bu sahabenin eksikliklerini düzeltirken ona böyle bir şey yapmasını ne yapmıyor. Aleyhissalatu vesselam söylemiyor. Yine Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma diyor ki: "Ra'aytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem iftataha't takbire fi's salaah." Terafa yedeyhi. Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın namazını tekbirle açtığını, namaza tekbirle girdiğini gördüm ve ellerini namaza girerken de ne yaptı diyor? Yedey rafa yedey. Ellerini kaldırdı. Bu meseleye değineceğiz. Aynı şekilde bu konuyla alakalı İmam Nevevi Rahimahullah bu da önemli bir mesele. icma naklediyor. Neye icma naklediyor? Diyor ki, şahit kalbinde olan niyete bir insan namaza durdu. Namaza gitti. Evinden çıktı, abdestini aldı, yolda yürüdü gitti. Kalbinde olan niyete diliyle söylemiş olduğu niyet diye telaffuz ettiği o niyet o nutuk, o söylem. Muhalefet ederse ilim ehli hangi konuda icma etmiş? aslı olan kalbindeki niyetin olduğunu. Demek ki yani dil ile söylenen şeyin ilim ehli nezninde, nazarında bir itibarı yok. Yani sen namaza çıktın, öğlen ezanı okunuyor. Camiye o niyetle gittin. Yolda o niyetle yedirdin. Abdestini o niyetle aldın. Ama namaza durarken yanındaki adamın Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazına diye niyet ettiğini gördüm. İlim ehlinin icmasıyla bu adamın diliyle söylediği bu söz kalbindekine muhalefet etse bile itibar olunan, olanın ne olduğu? Kalbindeki niyetin olduğu. Eğer durum böyleyse arkadaşlar aklen, İmam-ı Şafir'in dediği gibi. Bir adamın aklında sorunu yoksa, aklından problemi yoksa niye hala namaza durarken niyet, diliyle niyeti söylesin ki. Bir aklıyla problem var. Aklıyla problem yoksa ikinci şık, dini cahili, dini bilmiyor. Bazı mutaakhir alimler de, mezhep alimleri de mezheplere mensup alimler de yani bakın bir bidat çıkarmışlar. Diyorlar ki namaza niyet, dil ile niyet edeceksiniz bu vaciptir diyorlar kitaplarda. Bir de diyorlar ki Tekbir ile telaffuz yani Allahu Ekber derken niyeti diyorlar o anda hemen peşi peşine getireceksin. Yani niyet ve tekbir ne olacak? Peş peşe olacak. Yani arada bir şey olmayacak böyle. Hani deminden dedim ya özellikle Endonezyalılara da çok görüyorsun bunu. Malezyalı, Endonezyalı, Şafii mezhebi bakın. İmam Şafii'nin e, bu ihtimalli sözünü şeytan almış. Bakın milyonlarca Müslüman, Endonezya'da 200 milyon Müslüman var. Yani birçok Şafii mezhebinin olduğu ülkelere bakın, özellikle Hac ve Umre'ye gittiğiniz zaman dikkat edin. Biz Şam'da da öğrenciyken arkadaşlarımız vardı, görüyorduk onları. Bu sözümüzü, bu, sözümüzü, bu alimlerin sözlerini hatırlayacaksınız. Şeytan o kadar insanı bakın, Şafii'nin o muhtemel sözüyle ne yapmış? Meslesiye düşürmüş. Adam ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Allahu akbar! Olmadı bir daha. Allahu akbar! Gördün mü? Gördün değil mi? Bak arkadaşımız gülüyor. Gören girer. İki defa, üç defa, peş peşe zavallının tekbir getirdiğini görürün yanında. Niye? Çünkü okumuş memleketinde, camide, medresede bir fıkıh betnini orada da yazıyor ki namaza niyet etmek vacip ve bu niyetin yeri tekbirle hemen niyet ve tekbir peş peşe. Şimdi okusu olmaz. E ne yapacak bu adam? Namaza giremeyecek o zaman. İnan giremiyor namaza. Allahu akbar Böyle yapıyor. Olmadı. Bir daha. iki defa, üç defa bunu tekrarladığını insanların, inanın bu gözlerimizde gördük. Bu sene Latif abimiz de görmüş gittiğinde. Yani bunun da e, yapılan bir yanlış olduğunu sizlere zikretmiş olalım. Diğer bir husus arkadaşlar, ikinci yanlış. Bugün, bu geceki zikredeceğimiz ikinci husus. Tekbirde Namaza girerken Allahu ekber derken ve namazdaki kıraat esnasında birçok namaz kılan tarafından dilin ne yapılmaması? Hareket ettirilmemesi, oynatılmaması ve hatta kişinin kendisinin duyacağı şekilde ne yapılmaması? Okunmaması. Bu da bir yanlış, bu da bir hata. Yani hele hele dil hareket etmiyorsa buna kıraat denmez. Adam içinden Böyle yapıyor. Bakıyorsun namazda tuzakları oynamıyor da bu. Dili oynamıyor içeride. Böyle. Ne yapıyor? Zihninden geçiriyor. Buna kıraatlenmez. Bu adam namaza girmedi. Bu adam namaza başlamadı. İmam Nevi Allah diyor ki tu el-israru bit tekbir. İmamın dışında, imamın dışında namaza tekbir getirirken cemaatin diyor hakkında sünnet olan tekbiri sır ile getirmesi. Sessiz. Tabi sessizden maksat ne? Açıklayacak şimdi. Sevaen el-me'mûmû vel-munferidû ister diyor namazı tek başına kılan, evinde kılan, tek başına kılan, yahut cemaatle beraber kılan cemaat. Ve ednel-isrâr <gülüyor> bak sözü burada kesseydik, sözü burada makaslasaydık, bak İmâ-ı diyor ki namaza ni niyet cemaat sen, yahut namazını tek kılıyorsan gizli söylemen gerek. Al sana bir delil daha. Buradan bıçakla şey makasla kes. Ama İmam-ı sözünün devamı diyor ki: "Udnal Peki sır gizli söylemenin diyor şey nedir? Haddi nedir? Sınırı nedir? En yusmi'a nefsehu iza kana sahiha's-sem'i ve la 'aridun indehu min lagatin ve gayrihi. Şayet diyor, kulağında duyma problemi yoksa yahut çevresinde gürültü yoksa Gizli tekbir getirmenin diyor en alt sınırı kendine duyurmasıdır. Dışarıda kamyon geçmiş. duymadı. O esnada duymadı. Esmese gerek yok duymadı. diye. Dışarıda şimdi kamyon geçti. Ya kulak problemi var, duymuyor. Sıkıntı var kulaklarında. Bunda bir problem yok. Ve yustahabu anla yzid ala isma'i nefsihi. Kendine kendinin duyacağı bir şekildein dışında böyle daha gür bir şekilde Allahu Akbar diye çevresindeki insanların duyacağı bir şekilde söylemesi de hoş değil arkadaşlar ne ifrat ne tefrit İmam Şafii El Um kitabında diyor ki Yusmiu Nefsehu wa Men Yelihi kendi duyacağı ve yanındaki dibindeki insanın duyacağı Walla Ayetajawezhu Kendisi ve yanındakini geçmeyecek. Neyi? Tekbir getirmesi. Namaza tekbir getirmesi. Ne yapacak? Getirmeyecek. Cumhur. elim ehlinin cumhuru çoğlu. Bu söylediğimizi söylüyor. Bu görüşecek. Kendi nefsine kendine duyuracaksın. Tekbiri. Malikiler ise Malikiler ise Sadece dilini hareket ettirmesini yeterli görüyorlar. Allah Sonuçta bir ses çıkıyor yani. İnsan ne kadar da dilini hareket ettirip ses çıkarmamaya çalışsa, bununla uğraşsa bir ses çıkıyor. Ama Malikilere göre fıken e, nedir? Dilini hareket ettirmesi e, yeterlidir. Ama cumhurun görüşü eee hilaf'tan çıkma adına doğru olan yani alınması gereken görüş odur. Evet. Üçüncü mesele bu mesele cemaat, cemaatin özellikle Hanefi mezhebinin yaygın olduğu, uygulandığı, insanlar tarafından taklit edildiği ülkelerde yapılan bir hata namaza tekbir ile. Girerken hamdolsun memleketimizde insanlar el kaldırıyor. Ancak namazın diğer üç mevziinde, yerinde rüküye giderken ve kalkarken ve ikinci teşeh ilk teşehhütten ilk oturuştan, ettehiyat'ten kalkarken kalkma esnasında yahut veya kalktıktan sonra tekbir getirirken ellerin kaldırılma sünneti. Bu da cemaat tarafından, Müslümanlar tarafından birçok memlekette, ülkede terk edilmiş bir sünnet, unutulmuş bir sünnet ve ısrar edildiği takdirde hata olarak kabul edilecek bir amel. Bu konuya inşallah önümüzdeki hafta değineceğiz. Biraz uzun bir konu olacak. Yani Şimdi girersek biraz uzar. Umre dönüşü. Kardeşlerimizin üzerine fazla yoğunlaşmayalım, gitmeyelim müzik eleştirilerimizde inşallah kifaya var. Önümüzdeki hafta bu giriş yaptığımız konudan kaldığımız yerden nasip Allah nasip ederse devam edelim. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve